Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, çok kıymetli arkadaşlarımız ee, bugün günlerden 13 Haziran, evet. Ee, İhyaül-Umittin'in ibadet bahislerinden e, seçtiğimiz yerleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün e, namazın rükün ve şartlarını yerine getirirken kalbimiz hangi durumda olmalı? Yani daha... İşte ezandan başlayarak İmam Gazali işte ezan okunurken nasıl bir halet ruhiyemiz olması lazım. İşte abdest ve diğer temizlik, namazla ilgili diğer temizlikleri yaparken kalbimizin nasıl olması lazım. Bütün bunları sırasıyla açıklayacak. Biz de oradan seçtiğimiz yerleri hep söylüyorum bunu satır satır değil seçtiğimiz yerleri sizinle paylaşacağız. Efendim bize bu fırsatı veren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Nimetlerin farkında olmak lazım arkadaşlar. Ee, insanlar e, bırakın Allah'ın dinini böyle istedikleri kaynaklardan e, rahat rahat hiç çekinmeden işte karşısında kim olduğunu bile bilmediği gruplarda anlatabilmeyi yani Kur'an-ı Kerim öğretirken bile nice nice tedbirler almak zorunda kalmışlardı. Daha bunun üzerinden çok zaman geçmedi. Ee, bizim babalarımız e, bu yüzden... Bunun mahrumiyetini yaşadılar. Biz mesela namaz surelerini bile biz öğretmiştik babamıza sonradan kendisi namaz kılmaya başladığında. Çünkü hiçbir eğitim alma fırsatları, şansları olmamış. Dolayısıyla işte Ali Ulvi kurucunun hatıratından belki başka mecralarda bahsetmişimdir. Burada değinmemiş olabilirim. Ertuğrul Düzdağ'ın yayını hazırladığı dört ciltlik bir hatırat var Ali Ulvi Kurucu'nun hayatını anlatan. Orada da bunları görebilirsiniz. Ali Ulvi Kurucu'nun sanırım amcası oluyor. Veysade Konyalı efendim. O ilk İmam Hatip okulları açıldığında oradaki idarecilere, tabii o idareciler de şey seçilmiş böyle, yani yolu zorlaştıran kişilerden seçilmiş, mümkün olduğu kadar problem seçilen, problem çıkaran kişilerden seçilmiş, efendim onlara böyle nasıl e, abartılı bir hürmet ettiğine, hatta diyorlar ki işte hoca hoca efendi diyorlar, oradan okuduğumu anlatıyorum ben de. Biraz abartmıyor musunuz? Yani bu müdür işte belli yani din, iman hakkında nasıl bir insan olduğu. Neden bu kadar abartılı hürmet ediyorsunuz? O da diyor ki ben diyor bir talebe okutabilmek için bin tane münafığın ayağını öperim diyor. Yani okutacak bir talebe bile bulamadıkları günlerden bugünlere geldik arkadaşlar. İnsan e, nimetlere çok çabuk alışıyor. E, o yüzden hatta tasavvuf müellifleri yani tasavvuf konusunda yazan alimlerimiz hep bunu tartışmışlar acaba şükür mü daha faziletli bir erdem sabır mı daha faziletli bir erdem yani hangisi daha zor geliyor insana bunu tartışmışlar kaynaklarda ee, ve mesela şükrün daha zor olduğunu söyleyenlerin gerekçesi şu. Çünkü şükür bir nimetten sonra yapılır ve nimete de insan hemen alıştığı için onu artık kanıksar. Yani sıradan gelir ona ve nimet olarak görmemeye başlar. Böyle olunca da şükretmemeye başlar. Bu yüzden işte bir bela, bir mihnet zamanında o mihnete göğüs germek için o imtihanın Allah'tan olduğunu hatırlamak ve ona böyle hep sabırla, tevekkülle, duayla cevap vermek daha kolaydır. Ama bir nimet zamanında o nimetin de Allah'tan olduğunu, bir ikram olduğunu hatırlayıp ve sürekli olmadığını, senin çabanla elde ettiğin bir şey olmadığını aslında hatırlayıp nimetin sahibine şükretmek her zaman daha zordur derler. O nedenle yani düşünün işte ben evimde oturuyorum, siz evinizde, veya işte hayatınız devam ederken avucunuzun içi kadar bir aletin birkaç tuşuna basarak oturuyoruz ve dünyanın her yerinden hep beraber biz burada İhya Ülüm İttini okuyoruz. Nice nice dersler yapılıyor, nice nice fırsatlar, imkanlar var. Hala da şikayet edersek arkadaşlar, hala da... İşte o hep olumsuzluklara odaklanırsak, olumsuzluklar üzerinden konuşursak ve kendimize hep böyle yetersiz, hep bize verilen imkanları az görürsek ve şikayet edersek bilmiyorum Rabbim nasıl karşılar bunu yine de o affıyla bizi karşılasın, bizim cahilliğimize versin, bizim kıt görüşlülüğümüze versin bu hatamızı ama işte birbirimize de bunu hatırlatmak durumundayız. Yani çok çok muazzam bir ikram şu anda bizim yaptığımız şey arkadaşlar. Yani telefon ediyorsunuz dünyanın her yeriyle görüşebiliyorsunuz. Çok büyük bir ikram çok büyük bir nimet bir nimet olduğu için de letüs elünne yeme din anineyim Hani hemen bir sorumluluk da ekleyelim oraya her nimet bir sorumluluk demektir arkadaşlar o nimetin doğru kullanılıp kullanılmadığından mutlaka hesap vereceğiz letüs elünne yemeedin aninem o gün bütün nimetlerden Siz sorulacaksınız hem de mutlaka L te kitli sonundaki şeddelin te, -nun, te eki nunudur letüs elünne yani hiç kuşkunuz olması ki her nimetten sizi hesaba çekecek Allah Teala diyor. Yani bu nimetle ne yaptın diye. Dolayısıyla bu nimetleri Yerli yerince kullanmayı, Rabbimizin huzuruna çıktığımızda yüzümüzü ağartacak şekilde kullanmayı Allah-u Teala nasip etsin bize. Ee, biz hizmet edelim diye arkadaşlar arkamızda nasıl kurumlar çalışıyor, nasıl genç kardeşlerimiz, işte yıllardır devam eden kurumsal çalışma içerisinde memurlar, bu organizasyonu yapanlar, işte teknik hizmetleri verenler e, çalışıyor. Rabbim her birinden tek tek razı olsun. Ve yine bize bu sayfayı açan, kapılarını açan ve sizlere ulaşmamıza ee, ve kalıcı bir şekilde yani bu sesleri kaydedip sonra tekrar işte başka mecralarda muhafaza etmek için vakit ayıran arkadaşlarımızın her birinden Rabbim razı olsun, e, geçmişlerinin kabülü nur olsun inşallah. Bizlere de e, bu bayrak yarışında e, yani bulduğumuz bir miras yedi gibi yani kendisine bir takım insanların fedakarlıklarıyla önüne hazır konan imkanları har vurup parman savuran arkasına bir şey bırakmadığı gibi kendisine kadar gelen güzellikleri bile aktaramayan o miras yedilerden olmayalım inşallah Allah'a sığınıyoruz. Ee, herkes tabi böyle sorumlulukları anlatınca da bazen korkuyor arkadaşlarımız böyle bir dehşete kapılıyorlar. Öyle de düşünmeyin arkadaşlar Cenab-ı Hak e, yani <gülüyor> Allah'a hesap vermek tabi zor olacak dehşetengiz olacak ama Şöyle de düşünün, bir adili mutlak yani senin bütün hafifletici nedenlerini biliyor. Yani senin neye gücün yeterdi? işte kapasiten ne kadardı? Şartların nasıldı? Dolayısıyla ben mesela bana sorsanız kıyamet gününde Allah mı sizi hesaba çeksin? insanlar mı? Yani inşallah haddi aşan bir söz söylemiyorumdur. Ben Cenab-ı Hakk'ın hesaba çekmesini tercih ederim. Birinci sebep bütün arka planı bildiği için. İkinci sebep her daima af nazarıyla, öncelikle af nazarıyla baktığı için. Yani insanlar ise arkadaşlar öncelikle kusur bulma nazarıyla bakıyor. E, ve elbette kusurumuz var. Yani kusursuz insan mı var arkadaşlar şu yeryüzünde? E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı insanlar arası ilişkilerdeki ee, birkaç davranışından dolayı kalıcı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar okunacak şekilde nasıl ikaz edildiğini görüyoruz yani. Dolayısıyla e, biz kim bilir ne hatalar yapıyoruz. Eğer demek ki bizi insanlar yargılasa hiçbirimiz cennete giremeyiz arkadaşlar. Hiçbirimiz affedilmeyiz. Çünkü muhakkak bir kusurumuz var. O bulunacak, o afişe edilecek ve e, oradan e, yardırıp gidecek yani bizi yargılayan kişi. Dolayısıyla e, insanlara değil de Cenab-ı Hakk'ın hem adaletine ama sadece adaletine değil asla. Çünkü sadece adaletiyle muamele ederse de kimse cennete giremez. Onu da söyleyeyim size. Çünkü hak edecek ne yapmış olabiliriz ki? Yani hatalarımız eksiler, artıları götürdükten sonra geriye ne kalır? Onun için onun affıyla, rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle bizi yargılayacağını bildiğimiz için Tabii ki çok dehşet duyuyoruz, ifadeler çok dehşetengiz yani mahşerde nasıl hesap vereceğimiz konusunda. Ama aynı zamanda da onun rahmetine sığınıyoruz, affına iltica ediyoruz. Bize olan sevgisine, e, merhametine, onun yüceliğine, bizim e, küçüklüğümüze, bizim cahilliğimize efendim e, bakarak bizi affedeceğini ümit ediyoruz. Ve bu mecraları, bu imkanları en güzel şekilde kullanmayı bize nasip etsin Rabbimizin. İnşallah böyle bir dakikamız bile boşa geçmesin. Peki bu bir vaazdı. Şimdi hemen kitaba dönüyorum. Ee, namaza başlamadan önce bir kimsede bulunması gereken şartları söylüyor. Efendim birincisi ezan diyor. Ezandan şunu anlayabiliriz. Yani vaktin girdiğini ilan ediyor ezan biliyorsunuz. Vakit. İkincisi taharet. Üçüncüsü setre avret. 4. taharette ama şey de var. Hmm, hem hadesten taharet hem necasetten taharet var. Yani abdestsizseniz abdest almanız, e, vücudunuzda ve namaz kılacağınız yerde bir pislik varsa onu temizlemeniz gerekiyor. İstikbali kıble, kıbleye yönelmek, ayakta durmak, kıyam ve niyet. Yani bu Gazali'nin biliyorsunuz Şafii olduğu için kendisi o bakış açısıyla bize sayıyor. Ama fark etmez bu farzların hepsi Hanefilerde ve diğer mezheplerde de farzdır. Yani namazın farzlarında ittifak var da içinde mi dışında mı diye tartışılıyor. O tartışmayı bir kenara bırakın. Şimdi bu 6 tane maddeyi arkadaşlar bize tek tek açıklayacak. Yani ezan okunurken nasıl bir kalbimiz olması lazım. Taharet sırasında kalbimizden neler geçirmemiz lazım. İşte Setre Avret bize nasıl mesajlar veriyor? Kıbleye yönelmek ne demek? Ayakta durmak, kıyam ne demek? Kıyamın ruhu nedir? Ve niyet ederken e, kalbi, zaten niyet kalbi bir ameldir. Efendim kalbimiz nasıl olmalı? Bunları açıklayacak. İnşallah bugün bunları yetiştiririz. Araya başka laflar sokmazsa vaize, e, kimliğimiz <gülüyor> böyle başını çıkarıp da bir yerlerden. E, ezan okunurken yapılacak kalbi hazırlık. Şöyle demiş. Ey Müslüman! Müezzinin çağrısını işittiğinde kalbine hemen kıyamet günündeki çağrının dehşetini getir. Ee, i̇çinizde namazı böyle ezan okunur okunmaz kılan var mı bilmiyorum. Çok azdır e, diye tahmin ediyorum. Kadınlar çünkü biraz böyle şu işte bitsin, bu işte bitsin, işte çocuğu da toyurayım, işte e, bulaşıkları da makineye yerleştireyim falan der, deriz biz genelde e, efendim ama. Bizden istediği, daha önce de söylemiştim bunu biliyorsunuz. Özellikle Hazreti Ayşe'den bir rivayet aktarmıştık radıyallahu anh'a. Ee, diyordu ki Ayşe annemiz, biz peygamberimizle oturur sohbet ederdik. Böyle konuşurduk, gülüşürdük. Ama ne zaman ezan okunsa, ezan başlasa ne o bizi tanırdı ne biz onu diyor. Yani şak diye kesiliyor ve herkes kalkıp namaza hazırlanmaya başlıyor. Yani ezanı böyle bir... Ee, yani ruhunuz için yapılmış bir çağrı ama hani ertelenmemesi gereken. Yani ben şöyle söylerim hep. Mesela size arama bırakmış birisi yani aramış cevapsız arama görüyorsunuz. Ne kadar erteleyebilirsiniz? Ve ne kadar ertelediğiniz zaman normal olur da ne kadardan sonrası anormal olur? Böyle bir çağrı yani. Bir de manevi açıdan, ee, şöyle düşünüyorum yeryüzünde tabi hep ezan namaz saatleri e, coğrafyaya göre değişiyor aslında bunun bir başka hikmeti de hiç ezan okunmadan hiç secde edilmeden bir an bile geçmiyor yeryüzünde düşünecek olursanız yani namaz vakitleri her e, coğrafyada bir dakika sonra bir dakika sonra başka yerde giriyor bir dakika sonra başka yerde giriyor yani ezan sürekli bir şey aslında e, yeryüzünde. Ama hani bulunduğumuz mahal açısından bakalım. Yani diyelim ki insanların böyle ezanı okunur okunmaz mümkün mertebe yani ilk vakitlerde namaza durma alışkanlığı olsa ve camilerde cemaatle namaz kılınmaya efendim devam edilse vaktin başında kıldığınız namaz arkadaşlar o cemaatle birlikte yani yeryüzüne nasıl diyeyim bu tamamen benim faraziyem ama yani dini bir bilgi e, diye kabul etmeyin. Bir faraziye olarak, bir hayal olarak söylüyorum yani. Öyle hayal ediyorum. Yani şöyle düşünün işte bir çok önemli bir evrakınız var. Bir yere teslim etmeniz lazım. Fakat bir tek sizin evrakı götürmeyecekler yani yapmayacaklar. Öyle bir denk getiriyorsunuz ki çok önemli bazı evrakların içine konuyor sizinki de ve acilen ulaştırılıyor gitmesi gereken yere. Çünkü sizinki çok önemli olduğun olmasa bile onlar için ee, onlar için çok önemli olanların arasına girmiş oluyorsunuz. Yani ben duaları da böyle görüyorum. Bu nedenle işte yok kandil kutlanır mı, yok e, peygamberimiz döneminde var mı, yok efendim bunlar bitattır falan diyenlere de aynı şekilde cevap veriyorum. Yani hiçbir e, şeyi olmasa arkadaşlar dini bir kaynağı olmasa bile Dünya üzerinde Müslümanlar arasında böyle bir konsensus olması yani bütün Müslümanlar bunu kabul etmişler ve o geceyi kutluyorlar yani. Ve o gece daha çok dua ediliyor, daha çok Kur'an okunuyor, daha çok namaz kılınıyor, daha çok tevbe istiğfar yani yeryüzünden gökyüzüne, göklere, melekut alemine daha fazla niyaz yükseliyor. Ve sizin de niyazınızın o niyazlar içinde yer almasını neden istemiyorsunuz arkadaşlar? Yani bu Allah'ın size nasip ettiği bir imkan aslında. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Tabi herkes kendi düşüncesinde hürdür. Ee, tehlikeli olan bid'at nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Tehlikeli olan bid'at var olan bir ibadeti, var olan bir dini yani sünnette var olan bir dini tatbikatı kaldırıp yerine yeni bir şey koymaktır. Aslında en tehlikeli olan budur. Ee, o Orada çünkü bir şey var, bir toplumsal dönüşüm var. Burada ise mesela işte minareler gibi, işte ne bileyim ölünün arkasından Kur'an okumak gibi. Yani şunu unutuyorsunuz arkadaşlar, konuşmanın başında söyledim. Bu ülkede biliyor musunuz ilk Kur'an kurslarına, ilk Kur'an eğitimine neden izin verildi? Çünkü ölüleri gömecek kimse kalmadığı için arkadaşlar. Dediler ki ölülerimizi gömemiyoruz, ölü namaz kıldıracak kimse kalmadı ve arkasından okutamıyoruz ölülerimizin. Oradan bir kanal açıldı arkadaşlar ve ilk kursların adı yanılmıyorsam Gasal Meyyit kursları yani ölü yıkayıcı kursları açıldı. Kur'an kursu daha sonra dönüşerek geldi. Yani demek istediğim arkadaşlar ölümle ilgili törenler yeryüzünde bütün kültürler için önceki yani kadim geleneklerin bir sonraki kuşağa aktarılmasında çok önemli bir işlev üstlenmişlerdir. Onun için de boşu boşuna değildir onlar yani. Ve üzerinde düşünülmüş davranışlardır. Ben acizane öyle düşünüyorum. Dediğim gibi katılmayabilirsiniz. Şimdi müezzinin çağrısını işittiğinde kıyamet günündeki çağrıyı düşün. Yani sura üflenmiş gibi düşün. Suğra üflenmiş gibi düşün. O çağrının dehşetini aklına getir. Dış organları ve düşüncelerinle hem yani bedenin hem düşüncelerinle süratle hazırlan. Hemen kalk hemen abdestin yoksa abdest al yani karşı koyamayacağın bir çağrı olduğunu karşı koymaman gereken daha doğrusu icbar etmiyor çünkü allah Teala bir çağrı olduğunu ve buna karşı koymanın senin için çok büyük bir kayıp olduğunu düşünerek bak ezana yani dünyada bu ezana hızlıca koşanlar yani vaktin başında e, cemaate yetişerek hele hele kılanlar e, e, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar kadınlar cemaatle namaz kılar mı kılmaz mı aman Allah'ım cuma kılar mı kılmaz mı işte kadınlar e, camiye gitsin mi gitmesin mi bu konuda e, hala tartışmalar devam ediyor ve en büyük dayağı da biz kadınlardan e yiyoruz yani çünkü buna şiddetle karşı çıkanlar var aslında ben kişisel olarak yani zihnen ve kalben arzu ettiğim kadar camilere gidemiyorum yani bilmiyorum işte hayatım öyle diyelim veya ihmalkarım o konuda diyelim Allah ihmalkar olduğunu söylemek bile çok yanlış yani çünkü günahın ifşası günah kadar kötü bir şeydir Efendim Allah düzeltsin hepimizi ama Peygamber Efendimiz döneminde arkadaşlar kadınlar beş vakit namaza da gidiyorlardı. Cuma namazına da gidiyorlardı, bayram namazına da gidiyorlardı. Sayısız rivayet var bununla ilgili birincil kaynaklarımızda. En güvenilir hadis kaynaklarımızda sayısız rivayet var. Kadınların bu beş vakit namaza dahi devam ettiklerini bize anlatan. Bayram ve Cuma namazlarında Peygamber Efendimiz mesela bir bayram namazında büyük bir sahrada kılıyorlar. Demek ki kalabalık olmuşlar artık. Erkeklere hutbe verdikten sonra o gün mikrofon falan yok. Kadınların yanına gelip hutbeyi onlar için tekrar ediyor. Bayram hutbesini Peygamber Efendimiz ve sadaka vermekten bahsediyor hutbesinde bilal ile Habeşi et, elbisesinin eteğini açıp kadınların kollarından, parmaklarından çıkardıkları, çıkarıp sadaka olarak verdikleri takıları topluyor. Dolayısıyla yani bunlarla kafanızı yormayın. Merak ediyorsanız lütfen kaynaklara bakın. Ee, Youtube bir kaynak değildir arkadaşlar. Google bir kaynak değildir. Dininizi buralardan öğrenemezsiniz. Bakın dinde bütün diğer bilimlerde arkadaşlar en muteber Bilgi en son bilgidir. Yani fizikte, kimyada, tıpta, mühendislikte, işte siz mesela çocuğunuzu tedavi ettireceksiniz. En son eğitimi, en son bilgileri takip eden bir doktoru tercih edersiniz. Ama din de arkadaşlar en eski bilgi kıymetlidir. Çünkü ne kadar eskiyse kaynağı o kadar yakındır. O kadar test edilmiştir. Hangi bakımdan test edilmiştir? Yani peygamberimiz ve sahabesi onu uygulamış. Ve o sırada bir ayet inerek düzeltmemişse bir şeyi onaylamış demektir. Çünkü vahiy peygamber ve Müslümanlar tarafından yanlış bir şekilde icra edilen bir şeyi oluruna bırakmaz. Bir insana davranışını bile düzelttiği için peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla arkadaşlar dini bilgileri böyle bu kanallardan, bu mecralardan değil ama hangi bilgileri? Tabii ki vaaz-ı nasihat dinlersiniz, ders dinlersiniz, ben de dinliyorum. Yani İslam Düşünce Enstitüsü'nün videolarını dinliyorum, işte Klasik Düşünce Okulu'nun videolarını dinliyorum. Ee, ben de istifade ediyorum. Ben de kendimi e, tazeliyorum, yeniliyorum, geliştiriyorum, gayret ediyorum yani buna. Ama bir dini bilgiyi e, de, şey yapmak için, onaylatmak için yani bu doğru mu değil mi? Bunun yeri neresidir arkadaşlar? Birincil kaynaklardır. Kur'an-ı Kerim'dir, hadis kitaplarıdır, ilk dönem yazılmış kaynaklardır işte bize bundan 300-500 yıl önce yazılmış bir kitabı delil olarak gösteriyorlar. Niye? Çünkü o devirdekiler kadınların camiye gitmesini istememişler arkadaşlar. Başka sebeplerle, işte bunun başka tarihçede başka sebepleri var. Merak edenler için Huriye Martı hocamızın Son Peygamber info'da bu konuda bir makalesi var. Çok tavsiye ederim sizlere de. Okuyun, gözden geçin. Şimdi ben size başka bir şey anlatacağım arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Ee, nadide sınır hocanım vardı. Çok eski ben ilk vaiz olarak başladığımda bundan 30 yıl önce Aziz, Mah Aziz Mahmut Hidayi camisindeki vaazlara gelirdi. O şekilde ben kendisiyle tanıştım. Ee, emekli bir öğretmen, Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden, öğretmenlik yapmış, emekli olmuş. Ben yeni bir mezun bir genç vaizeyken o yaşlı bir hanımdı. Bütün vaazlarımıza devam ederdi arkadaşlar. Hiç evlenmemiş, çok farklı bir insandı. Yani çok şey öğrendim doğrusu. Ben onu tanımış olmaktan da çok bahtiyarım. Bu vesileyle bakın inşallah şimdi yüzlerce kişi. Birer Fatiha okuyalım Nadide Hoca Hanım'a. Çoluk çocuğu da yoktu çünkü. Şimdi bu hanımın bir alışkanlığı vardı. Beş vakit namazı camide kılardı. Beş vakit namazı cemaatle kılıyor yani. Üsküdar Sultantepe'de otururdu. Abdi Efendi Camii var orada mahalle içinde küçük bir cami O kadar çok camiye gidip gelmiş gibi sabah namazlarında imamdan önce gidip kapıda beklediği için Caminin anahtarını vermişler yedek anahtarı vermişler Nadide Hoca da dışarıda soğukta falan dışarıda kalmasın diye Yani arkadaşlar kulaklarını tıkamak o devirde bir de yani bundan 30 sene 40 sene öncesinden bahsediyorum e, kulaklarını tıkamak ve doğru, bil, doğru olanı yapmak, doğru bildiğini ama hani doğru bildiğini inat anlamında söylemiyorum. Yani gerçekten teyit ettikten sonra doğru olduğunu tasdik ettiği şeyi yapmak için bazen kulaklarınızı tıkamanız gerekir arkadaşlar. Bununla ilgili bir hikaye var. Çok seviyorum hikayeyi. E, kurbağalar bir duvara tırmanma yarışması yapacaklarmış. Bir kale duvarına. Efendim e, işte yarışmacılar gelmiş. Seyirciler de var hepsi kurbağa efendim ee, ve seyirciler konuşuyorlar kendi aralarında ya bir kurbağa bir duvara nasıl tırmanır işte bizim elimiz ayağımız ıslak kayarız biz oradan işte hangi kurbağa duvara tırmanabilmiş ki şimdiye kadar falan böyle ee, olumsuz konuşuyorlar. Seyirciler kendi aralarında, yarışmacılar da yarışın başlamasını bekliyorlar. Yarış başlıyor arkadaşlar, bir tane kurbağa sadece duvarı tırmanabiliyor, diğer hepsi e, eleniyor. O bir tane kurbağanın da kulakları sağmış Yani bu Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَتَ Var ya, Maide Suresi 54. Ayet-i Kerime'dir. Bir bakın ona. Cenab-ı Hak sevdiği Müslüman tipini anlatırken, kınayanların kınamasından korkmayan kişi diyor. Ama bunu yani e, toplumu önemsemeyen diye düşünmeyin. Yani bir şey doğruysa o doğru olanı yaparken insanlar ne diyecek diye korkmayan kişi. Doğru olanı yaparken insanlar ne diyecek diye korkmayan kişi. İşte arkadaşlar benim kişisel kanaatim bu ne demek? Yanlış olabilir demek, benimsemek zorunda değilsiniz demek. Yani ben kendi e, vardığım neticeyi söylüyorum. Bir kadın işte evinde çoluğu, çocuğu var, zaten evinde yaşıyor vesaire. Ee, hani dışarı çok nadiren çıkıyor, işi olduğu zaman çıkıyor falan ise tabii ki beş vakit namaz için camiye gitmek zorunda değildir arkadaşlar. Ama dışarıdaysa <gülüyor> yani o kadar da ilginç ki bu kadınlar camiye gitmesin diyenler de çok fazla dışarıda olanlar yani baktığımız zaman. İşte bütün gün işte... Yani neyse me mekan isimleri vermeyeyim beni ilgilendirmez. Efendim orada burada çarşı, pazar, kafe işte ne bileyim her türlü eş, dost, gezme, ziyaret, işte tenezzü, yürüyüş, spor vesaire yapıyor. Ama iş namaza gelince arkadaşlar camiye kadınlar camiye gitmez. Böyle bir şey yok onu bilin. Eğer bütün gün dışarıdaysa benim kanaatim arkadaşlar beş vakit namaz. Yani dışarıda olduğu sürede namazları da camide kılmaya özen göstermesi lazım. Yani Cemaatle kılmaya hele e, vakti o anda müsaitse, yaptığı iş o anda müsaitse yani bu çağrıya ce cevap ver. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar mezhepler arasında ihtilaflı olmakla beraber siz bir camiye girdiniz. Mesela herhangi bir iş için bir ziyaret işte tarihi bir camiyi ziyaret ediyorsunuz. Cami de siz oradayken ezan okunmaya başladıysa çıkamazsınız. Yani hazır bir cemaat varsa terk edemezsiniz o hazır cemaati. Çok kuvvetli bir mazeretinizin olması lazım. Orada adeta bir nevi sırtını dönmek oluyor yani. O cemaatle namaza sırtını dönmek oluyor oradan çıkıp gitmek. Bunlara işte göze alarak bazı şeyleri inşallah Kagem sayfasındaki arkadaşlarımız da zor durumda kalmaz. Eleştirilerinizi... Bana yazabilirsiniz. Benim adresim bir vaize. Bir vaize diye girdiğinizde bana ulaşırsınız. DM'den veya açıkça isterseniz yazabilirsiniz. E, takdirlerinizi de Kagem İstanbul sayfasına yazın lütfen. Çünkü arkadaşlarımız benim yüzümden asla zor durumda kalmalarını istemem. Efendim, dünyada bu ezana hızlıca koşanlar en büyük arz gününde nazikçe çağrılacaklardır. Yani o kıyamet gününde, amellerin Allah'a arz olunduğu günde nazikçe kaldırılacaklar kabirlerinden, nazikçe götürülecekler mahşer meydanına diyor. Aman Allah'ım ya Rabbi. Kalbini bu çağrıya ver. Eğer ezan okunduğunda coşku ve sevinçle dolu olduğunu, yani kalbine bak ezan okunduğu zaman, İç dünyana bak. İşte bunlar hep arkadaşlar anda odaklanmakla mümkün olacak şeyler. Ezan, mesela bazen birbirimize soruyoruz. Ezan okundu mu? Allah Allah. Sen sağır mısın değil mi? Duymadın mı ezanı yani? Yani o kadar uzaklaşmışız ki andan. Şu anda ne oluyor? Bundan o kadar uzağız ki o kadar böyle bir Zihnimizde bir hayal dünyası ya geçmişle meşgulüz ya gelecekle meşgulüz. Halbuki efendimiz bu ikisinin içinde kendini kaybedercesine bu ikisinde odaklanmaktan Allah'a sığınıyor yani. Efendim e ne yapıyoruz ezan okunup okunmadığını bile birbirimize soruyoruz. Eğer ezan okunduğunda diyor kalbine bak coşku ve sevinçle dolu olduğunu, bir an önce camiye gitmek istediğini görürsen iç dünyanda. Yani gidip cemaatle kılsam şu namazı. Evine yakın cami var. Veya dışarıdayım. Yani ben bakıyorum mesela işte Marmara İlahiyat'ta yapıyorduk sohbetleri. Ezan okunuyor arkadaşlar ve camiyle şey iç içe yani o kitap, evi, kafe filan var orada. Çok güzel bir mekan, kültür merkezi caminin altında. Yani ne kadar diyeyim size hani 15-20 adım var camiyle arasında. Oturuyor herkes arkadaşlar. Eğer diyor böyle bir coşku duyarsan, bir an önce camiye gitmek istediğini görürsen bil ki amellerin önüne serileceği günde sana muştu verilecek. Yani arkadaşlar Allah katındaki yerini mi merak ediyorsun? Sen kalbinde Allah'ın yerinin neresi olduğuna bak. İşte kıyamet günde durumunu mu merak ediyorsun? Ezan okunduğunda senin kalbinde ne olduğuna bak. Aslında her şey belli yani burada. Şimdi bu meşhur bu Tarkovsky'nin bir filmi vardı da isim, filmin ismi aklıma gelmiyor. Ee, bir uzay işte şeyde evrende bir başka galaksiye gidiyorlar. Orada herkes kendi zihin dünyasındaki korkularına göre varlıklarla karşılaşıyor. Yani aslında. O varlıkların varlığı yok. Aslında öyle varlıklar yok. Ama sen kendi iç dünyanda nelerden korkuyorsan, neleri önemsiyorsan işte onlarla karşılaşıyorsun hep orada. Onlar senin karşına etek kemiğe bürünmüş olarak çıkıyorlar. Bilenler çıkar gençlerin arasından. O filmi yakında TRT2'de de oynamıştı yani birkaç ay önce. Çok şahane bir film. Yani sen nasıl düşünürsen Allah'ı öyle bulacaksın diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen Allah hakkında ne düşünüyorsun? Namaz hakkında ne düşünüyorsun? Ezan hakkında ne düşünüyorsun? İşte kıyamet gününde burada ezan okunduğunda ne hissediyorsan kıyamet günde suhra üflendiğinde de onu hissedeceksin. O, o, o, o duygularla dirileceksin yani. Muazzam şeyler bunlar arkadaşlar. Bundan ötürü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da geçiyormuş benzeri bu rivayetin. Ya Bilal bizi rahata kavuştur dermiş. Bizi rahatlat ya Bilal. Yani namaz vakti yaklaşınca hadi ezanı oku da bir rahatlayalım. Namaza duralım da bir rahatlayalım. Yani dünya peygamberimizin rahatlama yeri değil. Namazdayken rahatlıyor arkadaşlar. Ben bunu çok etkileniyorum bundan. Biz de öyle diyoruz ki hani hepiniz değildir mutlaka. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi demişler. Demek ben kendim bazen ee, o durumdayım ki. Bu duygunun farkındayım yani. Efendim biz de ne diyoruz? Şu namazı kılalım da rahatlayalım. Yani namaz bir yük. Önce o yükü bir ifa... Aslında bu da güzel bir şey. Hani o sorumluluğu kabul ettiğimizi gösteriyor ama Efendimizle aramızdaki farka bakın. Yani Efendimiz için bu dünya bir yük. Hani Sezai Karakoç diyor ya, uzatma dünya sürgünümü benim diyor. Ee, Efendimiz için ve bazı... Ee, onu çok sevenler, onun yolundan gidenler için arkadaşlar bu dünya böyle işte ne yapacağız gelmişiz bir defa bir sürgün yeri işte gün sayıyoruz tamamlamak için hani böyle zevku safa yeri, mutluluk o yeri, haz yeri değil bu dünya onlar için arkadaşlar ve asıl haz alınan yeri onlara ne hatırlatıyor? namaz onun için peygamberimiz gözümün nurudur namaz diyor Gözümün nurudur diyor. Yani böyle şey değil hani kerhen, zorla işte farz olmuş bir defa ne yapacaksın? Ha Burada şimdi bir parantez açalım. Bazen arkadaşlar biliyorsunuz özellikle siyasette ve popüler işte bu medyada çok bahsi geçer bir ifade var. Maksadını aşan söz diye bir ifade var. Maksadını aşan söz ne demek? Sizin bir hedefiniz var. Bu hedef meşru, doğru, güzel bir hedef. Yani bir şey anlatmak istiyorsunuz ve güzel bir şey bu. Fakat anlatırken, o anlatırken kullandığınız sözler o kadar dozu yüksek ki hedefinizi aşmış oluyorsunuz. Bir şey maksadını aşınca zıttına inkılap eder. Bunu unutmayın arkadaşlar. Haddini aşan şey zıttına inkılap eder diyor. Yani mesela işte aşırı sevginin nefrete ve böyle tiksintiye yol açması gibi aşırı sevginin yani bir nevi bağımlılığa dönüşmüş bir sevgiyle birisi sizi seviyor. Hani ürkersiniz o insandan. Halbuki sevgi yani ama haddini aştığı için zıttına inkılap ediyor. Görmek istemezsiniz işte telefon etmesinden rahatsız olursunuz vesaire. Böyle düşünün. Efendim şimdi biz de bazen ben de rastlıyorum. Bana da gönderiliyor bazı mesajlar işte soruluyor bu konuda fikriniz nedir falan diye. Mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorum çünkü başkasının söylediği bir şey hakkında benim fikrimin sorulmasından çok hoşlanmıyorum arkadaşlar. Çünkü onun doğru olup olmadığını siz sezmelisiniz yani siz bulmalısınız. Bizi birbirimize tokuşturmamaz, tokuşturmadan yapmalısınız bunu. Ya da size gelen bir mesajı bana forward edip yani hocam bu konuda siz ne diyorsunuz deyip bizi bir meydan dövüşüne böyle horoz dövüşüne çağırmak yerine O soruyu kendi kelimelerinizle bana sorabilirsiniz mesela veya başka bir hocamıza Yani bu kadarcık bile zahmet etmeyip kopyala yapıştır falan hocaya gönder bakalım bu hoca ne diyecek Tabi orada da başka bir durum var neyse onu söyleyip geçmiş olayım Efendim şimdi bu maksadını aşan söz şöyle diyor namazla ilgili işte namaz tabi kulun Rabbine bağlılığını, işte az önce deminden beri anlattığım asli vatanını özlemesi, namazdayken asli vatanında aslında hani namaz bitip de dünya işlerine döndüğünde bir nevi sürgünde gibi bir an önce diğer namaz vaktini hatta o kadar ki mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazlarından bahsederken inşallah bundan sonra o konuya geçeceğiz. Nafile namazlarından bahsederken şunu söylerler mesela işrak namazı diye bir namaz yok aslında derler yani adı işrak olan bir namaz sadece peygamberimiz ne yapmış kuşluk namazını ikiye bölmüş niye çünkü vakti mühmel denen bir vakittir sabah namazından vakti çıktıktan sonra öğlen namazına kadar olan vakit o arada farz olan bir namaz olmadığı için ve epey uzunca bir süre olduğu için peygamberimiz adeta e, o kadar süreyi namazsız geçirmek istemediği için ne yapıyor kuşluk namazını ikiye bölüyor bir kısmını vaktin başında kılıyor işte işrak namazı dediğimiz bizim Vaktin başında kılıyor bir kısmında kaba kuşluk vaktinde kılıyor ki saatler böyle secde etmeden saatler geçmesin diye arkadaşlar. Yani secde sizin nasıl diyelim hani adeta yani telefonunuzun şarjı var ya arkadaşlar kaç saat takmayabilirsiniz yani şarja. Öyle düşünün işte secde bizim için öyle bir şey manevi yani kalbimizi beslediğimiz inancımızı beslediğimiz maneviyatımızı beslediğimiz iç dünyamızı beslediğimiz bir e, şarj mekanı ve oradan ne kadar uzun saat uzak kalıyorsanız o kadar e, enerjisiz o kadar bakımsız, o kadar ihmal edilmiş oluyor iç dünyamız. Böyle bakıyorlar, böyle bakıyor peygamber efendimiz namaza. İşte o e, arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız, hocalarımız bu namazı böyle severek yapılan bir şey olarak anlatalım diye diyorlar ki işte farz olduğu için değil, Allah Allah rızası için kılacaksın. İşte namaz kılmazsam şöyle olur, böyle olur diye tehdit altında kendini hissettiğin için değil. İşte sen tercih ettiğin için onu kılacaksın falan. Hani bunlar güzel niyetle söylenmiş şeyler. Ama işte biraz dozu aşınca haddini de aşmış oluyor. Niye arkadaşlar? Çünkü bir şeyi farz olduğu için de yapmak bana sorarsanız. Yani diyelim ki şimdi bütün bu güzellikleri anlattık. Tamam. Peki ama siz haz almıyorsunuz o kadar. Veya birisi, hadi size yakıştırmayayım, birisi var o kadar haz almıyor yani veya daha o aşamaya gelememiş. Sadece düşünüyor, Allah bunu bana emretmiş, ben Allah'ın kuluyum ve hesap vereceğim. Çünkü emirler ve yasaklar bizim hesap konumuzdur yani. Sorumluluğumuz neydir? Farzlar ve haramlar üzerinden belirlenir hesap konumuz. Dolayısıyla ben bunun hesabını vereceğim. Yani çok da haz almıyorum, çok da böyle bu kadar duygulanmıyorum işte. Bu anlatılanları yaşayamıyorum ama farz olduğu için ben bunu yapıyorum diye. Mesela tesettür böyle, namaz böyle, hac böyle. Ben yani ben bir şey anlamadım hani gittim geldim ama Allah emrettiği için yaptım. Yani bana kalsa mesela diyelim ki ben kendim için demiyorum birisi bize böyle anlatsa. Adam diyor ki mesela işte bana kalsa fakire yardım etmek daha iyi bir şey. Hani hacca o kadar para harcayacağımıza diyor ama gitmiş. Niye yapıyor bunu? Diyor ki farz ya diyor onun için gittim diyor. Allah soracak çünkü diyor. Arkadaşlar burada ben bilmiyorum kabul eder misiniz etmezsiniz. Çok müthiş bir saygı görüyorum. Allah'a. Çünkü diğeri... Mutluluğunu yaşayarak yapıyor o işi. Bu ise hiçbir şey yaşamıyor. Belki çok az bir şey yaşıyor. Ama sırf saygısından dolayı o emri yerine getiriyor. Sizce yani bu boşa mı gidecek? Ben tam tersini düşünüyorum. Hatta arkadaşlar bazen ben gözlemliyorum gençleri. Bakıyorum. Ben kendime de bakıyorum. Yani mesela diyelim ki örtü konusunda. Ee, arkadaşlar farz olmasaydı mesela Allah Teala şöyle deseydi ey Müslüman kadınlar eğer örtünürseniz sizden çok razı olurum çok hoşnut olurum örtünen kadınlar için ben çok kıymetli yerler hazırladım cennette çok üstün mevkiler hazırladım ama farz değil yani tercihe bıraksaydı mesela teheccüd namazı gibi değil mi ne kadar ayet hadis var hakkında arkadaşlar teheccüd namazında ama farz değil Yapar mıydık? Kaç kişi yapardı örtünmeyi arkada? Yani bu kadar bedel ödemek. Şimdi benim öyle bir hatıram var. Mesela gözlükçüye gittim. Birkaç tabii epey bir sene oluyor. Atmosfer farklıydı o zaman. Efendim bana dedi ki, fiyatları konuşuyorum. Bana dedi ki okuma yazmanız var mı dedi listeyi göstereyim size dedi. Yani bunu niye söylüyor? Sadece örtülü olduğum için. Yani kullandığım dil, orada adabı, muaşeret herhangi bir problem yok. Ben kendime baktığımda bir problem görmedim o ilişkide. Sırf görünüşüme bakarak bana okuma yazmanız var mı diyor. Mesela bir iki kere de imza atabiliyor musunuz diye sormuşlardı. Yani dolayısıyla böyle bir bedeli var bunu yapmanın o zaman yani vardı. Efendim şimdi niye ben bunu yapayım ki farz olmayan bir şey için? Anlatabildim mi? Yani bir şeyi arkadaşlar... Allah farz ettiği için atam anlamıyorum. Tam da çimede yatmadı. Bana sorsan bunu yapmazdım. Hazreti Ali'nin böyle bir ifadesi var arkadaşlar. Diyor ki dinünâ bin naklî la bi'l akli. Dinimiz akılla değildir, nakil iledir diyor hangi konuda? İbadetler konusunda arkadaşlar. Çünkü diyor bana kalsaydı diyor. Ben diyor meslerin altını mesederdim, üstünü değil diyor. Yani altı kirlenmiyor mu bunun? Neden üstünü mesediyoruz? Ama diyor Peygamber üstünü mesediyor ediyor, mes, ayağı giyilen meslerin Üstünü mesediyordu ediyordu abdest alırken, o yüzden ben de üstünü mesediyorum ediyorum diyor. Hz. Ömer ne diyor arkadaşlar hacer Esved'i selamlarken? Ey taş diyor, biliyorum sen sadece bir taşsın diyor. Sadece Peygamber seni selamladığı için seni selamlıyorum diyor. Şimdi buradaki teslimiyet arkadaşlar. Bilhassa ibadetlerle değil, çünkü ibadetler aklın ürünü değildir. Yani içtihatla üretilmiş, işte toplanıp şura yapmışlar nasıl ibadet edelim diye insanların ürettiği, belirlediği bir şey değildir. Tamamen Cebrail tarafından Peygamberimize her hareket, her aşaması öğretilmiştir. Bu yüzden de mesela ben daha önce başka vesilelerle söyledim. Namazla bu kozmoloji arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir delilim yok ama. Yani kalbime de hissettiğim şeyi söylüyorum size. Yani bu bütün bu kainattaki o hareketli, hareketi işte tefsir dersinde e, Enbiya suresinden e, okuduk birkaç ayet bununla ilgili. Bütün o hareketleri, bütün o yaratılışı organize eden, kudret düzenleyen, musavvir, halik, bari olan Allah, arkadaşlar namazı da böyle kılacaksınız diyor. Şimdi sizce bu alakasız mı birbiriyle? Ben alakasız olduğunu düşünmüyorum. Ve e, o güya dini sevdirmek için böyle konuşan arkadaşlar olursa veya böyle yazan insanlar olursa veya size böyle anlatılırsa, benim bu dediklerim de aklınıza gelsin inşallah. Ben bir şeyi arkadaşlar farz olduğu için yapmanın, hele hele de az önce onu diyecektim bazı gençleri gözlemlediğimde, mesela mizacına ters. Yani daha farklı bir karakteri var. Ama inanmış, Allah'ın kitabına, Resulüne iman etmiş, ahirete, işte vahye, kitaba iman etmiş. Sırf o iman sebebiyle, Kendini biraz da sıkıştırarak, arkadaşlar, çünkü disiplin o demektir yani. Böyle lay lay olmuyor hiçbir şeyin disiplini. İşte çocuklar gitar alıyor, zannediyor ki böyle böyle yapınca çalacak zannediyor. ha egzersizler, dersler, ödevler falan gitar gardırabının üstüne kalkıyor. Bunun gibi. Ee, yani bir disiplin gerektiriyor. bu Herhangi bir şeyi yaşamak, din de öyle. O disipline kendini uydurmaya için gayret ediyor. Niçin? Çünkü karakteri farklı aslında, o karak onun karakterine kalsa onu yapmayacak. Ama iman ettiği için yapıyor. Ben inanın dini emirleri kolaylıkla yapanlardan daha çok sevap kazanacaklarını düşünüyorum. Kendini zorlayarak yapanların. Çünkü onların ne kadar çaba sarf ettiğini Allah görmüyor mu arkadaşlar? Lütfen siz de görün. Lütfen. Şuradan saçın çıkmış demek yerine, Helal olsun kızım, aferin sana, bak bunu yapıyorsun, ne kadar güzel deyin yani. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani insanların, kendinizin kendiniz de öyle, kendinize karşı da biraz merhametli olun. İnsanların yaptıklarına bakın. Bazen ben kendini böyle çok günahkar, çok böyle düşük seviyede algılayan, çünkü o kadar çok bu mahiyette vaaz dinliyoruz ki, konuşma dinliyoruz kitap okuyoruz ki arkadaşlar çok günahkarım ben işte ben çok kötüyüm bu düşünce oluşmaya başlıyor benden adam olmaz bu düşünce oluşmaya başlıyor bizde Ondan sonra bu tip insanlara diyorum ki ya arkadaşlar bakın e, dinde eksik kaldığınız tarafları düşünmek tabii güzel bir şey, farkındalık, iyi bir şey. Tevbe, istiğfar, işte gayret bundan doğar. Ama bir de Allah için nelerden vazgeçtiğinizi, neleri yapmadığınızı bir düşünün bakalım yani. Allah Siz hani ahiret olmasaydı neler yapardınız, nasıl yaşardınız? Bak onların hepsini... Allah'a ve ahiret gününe inandığınız için terk ediyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi küçümsemeyin. Kendinizi basit zannetmeyin. Allah katında bir değeriniz var yani. Hoşça bakın zatınıza. Çünkü zatınıza hoşça bakarsanız... O daha güzel hoşluklar yapma gücü bulur kendinde. Yani bu kibir falan değil, onunla karıştırmayın arkadaşlar. Veya kendini önemsemek, kendini böyle e, hani kafdağında görmek, e, yeterli olmuş görmek, öyle ona yol açıyorsa tabii o, tabii o çok başka bir yol, o çok tehlikeli bir yol. Sadece yani bunu yaptım ya, bunu da yaparım düşüncesi, onu demek istiyorum yani. Ya bunu da yaparım ben yani, bu kadar yapmışım bak, bunu da yapabilirim biraz gayret ederek yani bir motivasyon amacıyla diyorum Efendimizin işte namaza çağrıldığında rahatlaması ve bilal Habeşi'ye ya Bilal işte ezan oku da rahatlayalım demesi bu açıdan arkadaşlar manidar, önemli çünkü Peygamberimiz namazı gözünün bebeği gibi görürdü diyor yani bir defa ezan okunduğunda bu halet ruhiyede olacağız Böyle bir sevinç, bir ferahlık, bir neşe, kalkıp namaza durma arzusu, hatta mümkünse cemaate gitme arzusu duyacağız. Peki temizlik meselesi. Şimdi ezan vakit girdi. Elbisemiz ve namaz kılacağımız yer temiz olması lazım ve abdestimiz olması lazım. Namaz kılacağı yeri ve elbiseni temizlemen ve vücudunu temizlemen sana şunu hatırlatması lazım diyor gazali bunları, bunları yap çünkü bunlar olmadan namaz olmaz ama senin zatını teşkil eden özün olan kalbini temizlemekten gaflete düşme yani bak elbiseni temizlemen gerekiyor yani nasıl ki şu eşarbın tam ortasında bir yağ lekesi olsa benim burada sizin huzurunuza çıkmam ayıp olur bilerek yani nasıl ki efendim ter kokan bir kıyafetle bir topluma girmen ayıp olur kirli çoraplarla camiye gelmen yani ona hepten ben hastayım yani camiye gelirken temiz çorap giymelisiniz camide arkadaşlar çorapsız olmamalısınız günlük hayatta çorap giymiyorsanız camiye de gidiyorsanız devamlı çantanızda cebinizde küçük bir çorap bulundurun hiç olmazsa ayağa geçirilen patik çoraplar var çünkü senin çıplak ayağını bastığın yere başkası ağzını yüzünü koyacak arkadaşlar burnunu koyacak yani bunlara nasıl dikkat ediyoruz o zaman diyor kalbin nasıl? Ona hiç bakıyor musun diyor. Çünkü e, kalp arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın nazargahıdır. İnna Allaha la yanzuru ila esgamikum ve la ila ebdanikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizin cisimlerinize, bedenlerinize bakmaz diyor. Allah sizin kalplerinize bakar ve davranışlarınıza bakar. Yani bu cisimlere, bedenlere bakmıyorsa, leş gibi olsak veya işte necis olsa üzerimizde olur mu? Olmaz. Çünkü o temizliğe, o özene bizim ihtiyacımız var. O bir bahsi diğer e, yeri geldikçe çok söyledim. Böyle bu kadarla geçelim. Fakat yani kalbinde ona buna e, kin... İşte nefret, kızgınlık duyguları, e, kibir, küçümseme duyguları, başkalarıyla alay etme veya şükürsüzlük, nankörlük, hep yetersizlik, hep böyle mutsuzluk duyguları, e, şükransızlık yani. Hep böyle Cenab-ı Hak senin istediklerini vermemiş, Cenab-ı Hak sana e, ikram etmemiş, lütfetmemiş gibi yani öyle bir karamsarlıkla Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. E, ne oluyor o kalp görülmüyor mu yani diyor. Sen bedenini, elbiseni, namaz kılacağın yeri temizlerken neden kalbine bakmıyorsun? Kalbinde nasıl bir ee, durum var? Bu kalple ilgili arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çoğunluğunuz biliyordur ama ben hızlıca söyleyeyim tekrar çünkü bazen ilk kez böyle sohbetleri dinleyenler de olabiliyor aranızda gelen mesajlardan anladım. Efendimiz şöyle buyuruyor arkadaşlar kalp temizliği neye bağlı? Şimdi bakın bunun biz dini kaynaklardan öğrenmezsek çünkü bu bizim için gaybi olan bir konu değil mi? Yani Allah'ın katında bir kalbin temiz olmasının ölçüleri nedir? Nasıl bilebilirim ben bunu arkadaşlar? Adam kafasından karar veriyor. Diyor ki işte bütün insanları, hayvanları, herkesi seveceksin diyor. O zaman kalbin temiz olur e Ama işte bu konusunu okuduk mesela. Gazali'de, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın Allah şu insanları hiç sevmez dediği insan tipleri var. Ne olacak? Demek ki herkesi sevmek değilmiş yani Allah katındaki kriter. Yani ben Allah katında bir şeyin, arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın nazarında bir şeyin değerini, yerini öğrenmek istiyorsan bunun bir tek yolu var arkadaşlar. Kur'an'a bakacağım, Resul'ünün sünnetine bakacağım başka çünkü ben öbür türlü ne olmuş olur biliyor musunuz? Allah adına konuşmuş olursun. Sen sen kimsin? Yetkin ne? Bu yetkiyi nereden aldın? Kur'an'a ve sünnete aykırı olan bir e, aykırı bir dille Allah adına nasıl konuşabiliyorsun? Böyle ayet, böyle bir hadis varken. Anlatabildim mi? Bunu bazen Arkadaşlar çok inançlı insanlar bile yapabiliyor. Çünkü bunun sebebini de ben acizane şöyle tespit ettim. Şimdi biz kafamızda arkadaşlar bir konuda karar verirsek, Kur'an ve sünnete bakmadan önce kafamızda karar verirsek, Kur'an ve sünnetten işimize gelen delilleri alıyoruz. O bizim kararımızı destekleyen delilleri alıyoruz. Onunla ters düşen başka ayet ve hadisler var. Onlara hiç yok muamelesi yapıyoruz. Veya tevil ediyoruz eğer biraz daha dürüstsek. Tevil ediyoruz işte onları yorumluyoruz bizim yorumumuzu destekleyecek şekilde. Yani ön yargısız, ön fikirsiz, ön kabulsüz bir şekilde Kur'an ve sünnete bakmıyoruz arkadaşlar. Buna Kur'an'ı konuşturmak deniyor. Yani sen bir konuda kararını veriyorsun sonra Kur'an'dan işine gelen delilleri seçiyorsun. Şimdi bir defa hele hele gaybi konularda bunu asla yapmamalıyız arkadaşlar. Yani yaparsak. Haddimizi aşmış oluruz. Neyse ben kendi bakış açımı sizinle paylaşayım. Kalp nasıl temiz olur? Kalbi kirleten nedir? Çok açık arkadaşlar. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kul bir günah işlediğinde kalbine bir siyah nokta düşer. Kalp diyor tertemiz, parlak bir ayna gibidir. Ayna metaforu da çok önemli burada. Çünkü ilahi isimleri Esma-i yansıtan tecelligahtır kalp. Oradan o isimlerin tecellileri yansıyacak, bizim ahlakımıza, bizim hayatımıza dönüşecek. Var olacağız yani, o isimlerle kendimizi, ahlakımızı inşa edeceğiz ve var edeceğiz. Bunun aracı ay kalp. Yani kalbin çalışır olması, yani alıcısı. Yani şöyle düşünün, radyo dalgaları var dünyada, dolaşıyor gökyüzünde. Ama sizin bir alıcınız yoksa o dalgaları yakalayıp onu dinleyemezsiniz. İşte kalbiniz de, kalp aynanız çalışmıyorsa <gülüyor> alıcı çalışmıyor demektir. Evet tecelliler, Esma-i tecellileri kainatta dolaşıyor ama sizin alıcınız çalışmıyor. Neye bağlı bunun çalışması? Diyor ki bir günah işlediğinde, şimdi burada günah ne Günah ne arkadaşlar? Neyin günah olduğunu Ayşe, Fatma, Ali, Ahmet mi söyleyecek? Yoksa Allah ve Resulü mü söyleyecek arkadaşlar? Ya yani niye din geliyor ki? Niye peygamber gönderiliyor? Niye bu çileler çekiliyor bütün peygamberler? Niye bu çileleri çekiyorlar? İşte bunu bize bildirmek için yani Allah katında günah olan nedir ve onu yaptığında sen ne oluyorsun? Çünkü bu benim aklımla bulabileceğim bir şey değil. Çünkü benim aklım Allah'ın ontolojik olarak olaylara nasıl baktığını, neyi nereye koyduğunu yaratılışta çözecek düzeyde değil arkadaşlar. Benim aklım dünya işlerine erer. İşte demir kaç derecede erir? Yani sıcak havada nasıl ben serinleyebilirim? Ateşim yükselirse ne yapmam lazım? Bunlara erer insanın aklı. Yani tabii sırf bunlara değil anlıyorsunuz değil mi? Yani örnekleri veriyorum sadece. Şimdi kalp aynaya benzetildi. Bir günah işledi. Mesela bir gıybet ettin. Ne bileyim bir suizan ettin, bir haram yedin, efendim kalbe bir nokta düşüyor. Bir namazı terk ettin, bir şeyi ihmal ettin, işte annenin kalbini kırdın, neyse yani. Bir siyah nokta düşüyor. Eğer kul diyor hemen tevbe ederse, tevbeyi ama sadece estağfurullah, estağfurullah diye düşünmeyin. Bir kul hakkı ilgili ise helalleşme de var onun içinde. Eğer hemen tevbe ederse, yani düzeltirse, farkına varıp düzeltirse, Hazreti Adem kıssasını hatırlayın silinir diyor o siyah nokta fakat tevbe etmezse biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Savunma mekanizmaları diyoruz psikolojide. İçimizde elliden fazla savunma mekanizması sürekli sen haklısın, sen doğru yapıyorsun diye bizi ikna etmeye çalışıyor. Çünkü ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı korumak için kendimizi haklı bulma ihtiyacındayız. Bu savunma mekanizmalarından bazıları sağlıklı, bazıları sağlıksız. Bunu çok detaylı bir şekilde Özcan Köknel'in kişilik kitabında okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kişilik kitabın adı bu. Çok güzel anlatmış orada. Üçe bölmüş işte bu mekanizmaları çok detaylı örneklerle anlatıyor. Şimdi mesela kendini savunuyorsun, kendini haklı buluyorsun, düzeltme ihtiyacı duymuyorsun, kimseyle helalleşme ihtiyacı duymuyorsun ve devam ediyorsun yapmaya. Devam ettikçe diyor birer siyah nokta, birer siyah nokta, tabii günahın büyüklüğüne göre noktada herhalde büyük veya küçük derken diyor, kalp aynası simsiyah olur, artık tevbe kapısı da kapanır diyor. Ha, kim bilir bunu kişinin kendisi de bilmez başkası da bilmez arkadaşlar biz kimin tevbe kapısını kapandığını bilemeyiz onun için biz emri bil marufa nasihate iyimserliğe hüsnü zanla devam ederiz ama bunu kapan bazılarının kalp aynasının kapandığını bilmek yani kalbin mühürlendiğini bilmek Kur'an'da da geçen bir ifadedir ne işimize yarar biliyor musunuz yani anlatıyorsun anlatıyorsun fayda etmiyor kendini başarısız görmeme yani ben onun da büyük bir teselli olduğunu düşünüyorum yani Cenab-ı Hak bize diyor ki hayır sen başarısız olduğun için değil sen doğru yapıyorsun ama bazılarının mühürlenmiştir girmez işlemez bunu bilmek bize neyi sağlıyor ha, demek ki ben devam edeyim yani anlatmaya hani bu kişiye olmasa da diğerlerine çünkü bu benim başarısızlığım değil peygamber efendimizin tarif dönüşünde yaptığı duayı hatırlayın sakın gaflete düşme kalbini de temizle diyor mutlaka diyor 5 dakikamız kaldı bazen küt diye kesiliyor ben son anda da konuşmaya devam ettiğim için arkadaşlar eğer kesilirse haftaya görüşeceğiz kaldığımız yerden demektir. Peki nasıl temizleyeceksin? Aha bak onu da anladık bu hadis-i şeriften. Kalbi temizlemenin aracı arkadaşlar tevbe istiğfara devam etmektir. Sadece lisanla bile olsa sakın bırakmayın. Ya işte kalbinle böyle gerçekten tevbe nasuh ile dönmeyecek bir şekilde bir daha o günaha samimi tevbe etmek lazım. Bu ne yani kimi kandırıyoruz falan demeyin arkadaşlar siz tevbe istiğfarı dilinize alıştırın devamlı söyleyin ee, bilhassa seyidül istiğfar duasını çok tavsiye ediyorum size sabah akşam hiç olmazsa birer kere okuyun arkadaşlar çünkü bir, birinde olmazsa birinde samimiyeti yakalayabilirsiniz o samimiyet de yani siz mesela bir pastayı yaptığınızda ilk defasında olmadığında hemen bırakıyor musunuz arkadaşlar veya ne bileyim yani bir mimar bir sanatçı ilk yaptığı eser en mükemmel eseri mi iyi mi Dene, tecrübe denemek son derece önemli maneviyatta da böyle ısrar bir de yani ya Rabbi ben bu tevbeyi bile doğru dürüst yapamıyorum yani bana öyle geliyor ama gidecek başka kapı yok ben devam ediyorum o yüzden bu tevbeye demektir lütfen dilimizi alıştıralım özür dilemek yani haddini aşarak değil böyle çok fazla özür de arkadaşlar hem sizin kişiliğinize zarar veriyor hem de karşınızdaki kişide hatanın tesirini artırıyor Bak buna da dikkatinizi çekeyim bu vesileyle. Yani diyelim ki bir yanlış yaptınız. Biraz sert konuştunuz ya da biraz yüksek sesle konuştunuz falan. Karşınızdaki de bir böyle kırıldı. Ay kusura bakma ne olur özür dilerim yani. Bak bu seninle ilgili değil. Bugün biraz benim işte canım sıkkın falan dediniz. Ondan sonra ertesi gün ay dün ben seni kırdım mı? İşte galiba biraz yüksek sesle konuştum. Bir hafta sonra tekrar böyle Tekrar tekrar söyledikçe arkadaşlar o da diyor ki yani ben bu galiba bana büyük bir şey yaptı da ben farkında değilim diyor. Yani o o anı tekrar tekrar yaşatmayın karşınızdaki kişiye. Onu da söylemiş olun. Bu, bu tamamen psikolojik bir şey. Hani özrü dileyin. Kabul etmezse, etmezse kendi bilir arkadaşlar. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Siz kulluğunuzu yaptınız. Alçak gönüllü cennetin ortasında bir köşk. Haklıysanız Haklı olduğunuz halde tamam kusura bakma ben biraz sesimi yükselttim. Tamam e, ilişkimiz her şeyden önemli. Kardeşliğimiz, arkadaşlığımız her şeyden önemli. E, Boşver kapatalım bu konuyu dediniz. Haklısınız halbuki cennetin ortasında bir köşk. Haksızsınız ve kabul ettiniz hatanızı cennetin kenarında bir köşk. Allah Allah haksızsın zaten kabul etmen lazım. Niye köşkle ödüllendiriliyorsun? Çünkü haksız olanın bile kendi hatasını kabul etmesi büyük bir erdem arkadaşlar. Efendimiz öyle buyuruyor. İşte bu nedenle kalbimizi tevbeyle, pişmanlık duygularıyla gelecekte yapmamaya içtenlikle niyet ederek temizlemeye çalış. Bu yüzden namaza durarken arkadaşlar seccadeyi serdiniz, namaza duracaksınız. Önce estağfurullah, estağfurullah artık üç kere mi dersiniz, yedi kere mi dersiniz, seyirli, sifar, böyle bir ritüeliniz olsun arkadaşlar namaza. Hiç olmazsa o birkaç saniye, yani üç kere dediniz diyelim, o birkaç saniye hatalarınızdan bir samimi tevbe edin yani o namaz kılar yani düşünün mesela diyelim ki ben her gün işte farz edelim ki yüz kere tevbe istiğfar ediyorum bunlardan üç tanesi veya beş tanesi samimi bir ana rastladı ya o anda ölürsem arkadaşlar düşünün tevbe etmiş olarak ölüyorum onun için bu tevbe istiğfara bilinçli ya da bilinçsiz devam etmenin insanın hem dilini zikre alıştırması açısından hem de bunun tesirinin gerçek tevbelere yardım etmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kalp mabut olan Allah'ın nazargahıdır. Efendim bu yüzden kalbini de temizleyerek o namaza dur diyor. Bu vesileyle bir kitap daha tavsiye edeyim. Ee, okumak isteyenler. İslamın vizyonu diye bir kitap var arkadaşlar. William Chittick, Saçık o Murata iki yazarlı. Bu Amerika'da seçmeli İslam derslerinde New York State Üniversitesi'nde okutulan metinlerin ders metni yani e, ders kitaba çevrilmiş ve Türkçe'ye çevrilmiş. Maalesef. Tercümesi bana biraz itici geldi. Yani çok tercüme kokan bir dil. Aslında okuyabilen varsa arkadaşlarımız Vision of Islam diye okusunlar. Belki pdf olarak falan da bulabilirsiniz. Bu ibadetleri, inancı, ihlası, ihsanı çok güzel anlatan bir metin. Cibril hadisini eksen kabul etmiş. Bütün din İslam'ı o Cibril hadisi ekseninde anlatıyor. Hepinize onu da tavsiye ederim. Allah'a emanet olun. Sadece iki başlığı konuşabildik. Daha 12 tane... Madde anlatacak bize namazın içi ve dışındaki e, efendim hususlarla ilgili. Onlara haftaya kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olun.